Bölüm 90 Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Hadis 698 Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Veda haccında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Halkı sustur da söyleyeceklerimi dinlesinler. Dedikten sonra şöyle buyurdu. Benden sonra, birbirinizin boyunlarını vuran kâfirlere benzemeyin.